Önce iftar mı, namaz mı? Bediüzzaman'ın ziyareti sırasında babam... ...Zeki Paşa'nın baş çavuşu olarak orada hizmet ediyormuş. Ramazan ayına denk gelmiş bu ziyaret. Babam Bekir Sıtkı Dokgöz bana şöyle bir hatıra anlatmıştı. Bediüzzaman'ı Zeki Paşa davet etti Erzincan'a. Zeki Paşa bana dedi ki... ...aşçıya söyle... ...şu şu yemekleri yapsın. Ben de gittim söyledim. O yemekler hazırlandı. Ramazan ayıydı. İftara az vakit kalmıştı. İftar sofrasındayız. Saate bakıldı. Vakit yakın. Orada Erzincan'da bulunan ulemalar da vardı. Meşayih de. Oruç açma mevzuunda... ...önce namazı mı kılalım... ...yoksa iftarı yaptıktan sonra mı namazı kılalım diye... Seki Paşa ortaya bir soru attı. Bediüzzaman'a soralım dediler. O sırada çok genç bir hoca, askeri lisede, Türkçe hocası divrikli hoca miktat, ''Efendim birer hurma veya zeytin alalım, sonra namazımızı kılalım.'' dedi. Paşa, Bediüzzaman hazretlerinin yüzüne baktı sonra ''Sus hele sen, ağzı bezekli talebe.'' dedi. Hoca ya da molla falan demedi, talebe dedi. Seki Paşa, hocam siz ne buyurursunuz deyince Bediüzzaman Hazretleri, evvel taam, sonra kelam dedi. Oradan çermeli Hoca Efendi de, efendim bir delil, ayet veya hadis söylerseniz memnun oluruz dedi. Ya molla, ayet yok, hadis var dedi Bediüzzaman. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken, ''Kim iki rekat kusursuz namaz kılarsa ona bir deve vereceğim.'' diyor. Ashab kalkıyor, hepsi de namaz kılıyorlar. Artık kaç kişilerse kılamadıklarını söylüyorlar. ''Ya Ali sen de mi kılamadın?'' diyor. ''Ya Resulallah ben de kılamadım. Acaba... Kusva ismindeki devesini verir mi diye aklıma geldi diyor. Bediüzzaman Hazretleri nasıl tatmin oldunuz mu diye sordu. Zeki Paşa efendim bizi müstefid ettiniz dedi. Bediüzzaman onlar deveyi düşünüp kılamadılar da biz mi kılacağız? Acaba hangi yemek gelecek, tatlı mı gelecek diye onları... İkna etmişti